1392 numaralı konu İbni Mesud ve İbni Abbas'ın ilmin kalkması ile ilgili sözleri ve Zeyd'in vefatında İbni Abbas'ın söyledikleri Abdullah bin Mesud İslam'ın nasıl zayıflayacağını biliyor musunuz dedi Evet elbisenin solması hayvanın zayıflaması ve gümüş paranın kullanmakla aşınması gibi İslam da zayıflar dediler İbni Mesud evet İslam söyledikleriniz gibi zayıflayacaktır ancak alimlerin gitmesi veya ölmesi daha büyük bir musibettir dedi.